ع デ وكل ب の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生 ل の誕生日の誕生日の誕生日の誕 ل 日の誕生日の誕生日の ل 生日の س ل ا م 誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日 ي 誕生日の誕生 ل の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日の誕生日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 Ve onu oruçla, gündüzlerini oruçla, gecelerini de kıyamla geçirmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Hakikaten Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi ''Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumu siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tetequm'' Allah Azze ve Celle burada imanlar, iman edenlere, müminlere, Müslümanlara hitap ederek nasıl ki oruç sizden öncekilere farz kılındıysa sizlere de farz kılındı ki olur ki takvaya erersiniz, olur ki Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkarsınız. Bu da gösteriyor ki oruç bir nevi insanın Allah'a korkarsınız.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 Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. La ilaha illallah şahadetini ve Muhammed Rasulullah şahadetlerini söylemek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayı orucunu tutmak ve gücü yeten kimsenin hacc'a gitmesidir. Buyurarak Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam Ramazan orucunun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 Güzenliklerine baktığımız zaman oruç takvaya ermenin bir sebebi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle oruç ibadetini farz kalarken umulur ki takvaya erersiniz. Demek ki oruç insanın takvaya erebilmesi için bir sebepdir. Allah Azze ve Celle tarafından mümine bağışlanmış bir ibadet ki böylelikle takvaya erersiniz.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 söylüyor. Yine orucun güzelliklerine baktığımız zaman oruç şehveti kiran biz unsur olarak dile getirilmiştir ki Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam gençler topluluğuna hitap ederek ey gençler topluluğu men istata amin kumul be atefel yte zavvec sizden gücü yeten kimse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 İrade güçlülüğü o yüzden bir Müslüman'da en önemli meselelerden bir tanesi ve yine oruç insanın ahlakını güçlendiren yükselten sebeplerden bir tanesidir. Çünkü takviyeyi güçlendiriyor oruç. Takva sayesinde insan iyiliği, ihsanı, yardımlaşmayı, şefkati, merhameti ve sabrı öğreniyor.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 Onları istirahate çekilip dinlendirmesi, sıhhat açısından insanlara getirdiği en büyük faydalardan bir tanesi orucun getirdiği şeylerden bir kardeşlerim. İftarı saymaz. Daha önce de dediğimiz gibi、e, orucun sıhhat açısından Allah Azze ve Celle'nin <gülüyor> artı bir sıhhat vermesi de nedir?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 Gitmeyen kardeşlerimize gitmeyi nasip eylesin.、Amin. Giden kardeşlerimiz de hani halk arasında dedikleri gibi tutmayı nasip eylesin. <gülüyor> Çünkü Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak cennettir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam basit bir ibadet değil kardeşlerim. Ve giden kardeşlerim de her zaman görmüşlerdir.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 وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ İnsanlar üzerinde buyuranak bunu ne yapıyor? Tehkit ediyor, söylüyor Allah Azze ve Celle. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sahabesine diyor ki ey insanlar muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizin üzerinize haccı farz kıldı. Öyleyse hacc edin diyor Allah Resulü Selam. Sahabeden biri diyor ki ey Allah'ın Resulü her sene mi Evet, Hacedenim ama her senemi Allah Rasulü susuyor. Sahabe gene soruyor, her senemi Allah'ım Rasulü Allah Rasulü susuyor. Sahabe üçüncü kez her senemi Allah'ım Rasulü Allah Rasulü gene susuyor ve buyuruyor ki eğer evet deseydim muhakkak ki bu üzerinize her sene faz olurdu da buna güç getiremezdiniz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Muhakkak ki diyor ben sizi eğer bir şeyde bırakmışsam siz de öylece bırakın.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 アンサ e ハッジャブウムリアンイエットエットメス、ソユリエジエイクレベイクアラーハマレベイク、レベイクラシェリケレケレベイク、インナンハンダワンネイマタレカワンモーク、ラシェリケレケ。アラーハブユリエイクソズラバシイクアラーハマレベイク、レベイクケレメシン、ビルインサンシゼ、セスタンディーザマン、ビルシェイソユリエイジェンズザマン、レベイクダーシンス、ヤネブユリエイクソユリエ Ne emredeceksen, ne söyleyeceksen ben emrinin amadeyim demek istiyor. Burada sizi çağaran kim? Allah Azze ve Celle. Siz kimin çağrısına, kimin emrine itaat ederek geldiniz? Allah Azze ve Celle'nin emrini itaat ederek. Öyleyse ne diyor? Le beyik Allahumme le beyik. Buyur Allahum buyur. Sen bana emrettin, benim de gücüm yetti geldim. Le beyik la şerikelik. シェリーが出るのはあなたのことです。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 kesinlikle boş geçirilmemesi gereken bir yer. O yüzden zikrin ikame edildiği, sürekli ayakta tutulduğu, sürekli zikirle geçirilen bir yer. Ki Allah Azze ve Celle وَهِذَا عَفَدْتُمْ بِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Ve diyor Arafattan indiğiniz zaman ki gününüzü sürekli zikirle, dua ile geçiriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Hüzzelife'ye geçiyorsunuz. Ve orada da diyor Arafatta indiğiniz zaman なぜなら、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ه はあなたはあなたはあなた ك あなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ن なたはあなたはあなたはあな ا ل あなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ي なたは د なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ و たは ه ه たはあなたはあ ا たはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ا たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ O hidayete binaen Allah Azze ve Celle'yi çokça zikredin. Yine Allah Azze ve Celle وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّا مِنْ مَعْدُودَاتِ O belirli günlerde, o hac günlerinde, teşrik günlerinde, o arefe günü, ondan sonra minadaki teşrik günleri, bayramın bir, iki, üç ve dördüncü günü mümkünse ne yapın? Allah'ı çokça anın. <gülüyor>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 size aslında helal olan şeyler haram kılınıyor. Mesela ne diyor Allah Azze ve Celle'ye? El haccı eşhurun ma'lumat. Muhakkak ki hacc belli aylardadır. Ve men faradafihinnen hacca. Her kime o ayda, o aylarda hacc farz olmuşsa, yani her kimin gücü yetmiş de, gücü yetmiş ve haccada gitmişse, Mekke'ye ulaşmışsa, ne yapması gerekir? Fela rafete vela fusuka vela cidale fil hacc. なおかまど Hayır ne anız, Allah onu و و ي イルアドナネアパーソンズムハカカクアラオムビネイルワタザワドゥファインナカイラザーディッタコワウレセネアパンアズクナナンヤンインサンハジョグドゥンジュナギディジェイザマンケンディセネヤテジェカダネアパスギェレキェアアアズカウマスギェレキェアキェブグンインサンアズクオラクテディミズザマンギュナミズチャータランダギチェイローランチェイノールミシュトルパロールミシュトル あのあなたは a k k はあなたは n なたはあなたはあなたはあ u た u あなたはあなたはあな i はあなたは n なたはあ n たはあなたはあなた a あ a たはあなたはあなた ı n な n はあなたはあなた ı あなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなた e あ e たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは a gidiyorlar. y あな l a r ı n a aldıkları yolculuk adına aldıkları şey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 Bugün insanların hacce gidip geldikten sonra hayatlarındaki değiştiren tek şey maalesef başlarına koydukları hacı kelimesinden başka bir şey olmamış kardeşlerim. Neden? Çünkü takviyeyi kendilerine yol azı olarak almamışlar da ondan kardeşlerim. Ve Allah wa taquniyya ul albab öyleyse ey akıl sahipleri benden korkun buyuruyor. Korkun buyuruyor.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 Ki insan bu takva sahibinde, takva sayesinde biraz önce ayeti kelimede Bakara 198 saydığımız valla rafate valla fusuqa valla cide ale fil haj ve bunların hepsini ancak bu takva sahibi sayesinde yerle getirebilir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hac, hakkı ile hajc gidip takvayı yol azı edinip inşaallah tıpkı anasından doğduğu gün gibi dönmeyi hepimize nasip ve müezzel eylesek kardeşlerim. Ve yine hacın güzelliklerinden bir tanesi orada İslam kardeşliğinin ve imam kardeşliğinin bir göstergesi birliği, beraberliği vardır kardeşlerim. Ki oradaki gelen insan elbisesi bir, amacı bir Ve Arife günü Arapatta aynı bölgelerde aynı cemreleri taşlamakla İslam Birliği'nin, İslam Bihmetinin, Vahdetinin o birliğini hissederek insan orada o kardeşliği yaşayabiliyor, görebiliyor kardeşleri. Yani düşünün bugün mesela sivil toplumda yaşadığımız toplumda insanlar elbiseleriyle veya yaşantılarıyla ne yapılabiliyor? İşte zengin fakirden ayrıt edilebiliyor.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 E, Arab hoca ile birlikte ki bunlar üniversitede hoca profesörlerdi, onlarla beraber Türklerin bulundukları mezclilere giden ve sürekli her gün、e, günde iki sefer üç sefer gitmek suretiyle dersler yapardık.、E、bu da hacin hakikaten getirdiği memnunluklardan ilmi、e, derslerden istifade etmenin en güzel sebeplerinden、e, bir tanesiydi ki tabii、e, kimi kabul eder kimi etmez o ayrı bir olaydı. Mesela bir keresinde biz bir mescide gittik,、e, Türklerin bulunduğu bir bölgede. Çünkü o zaman biliyorsunuz çok aşırı bir kalabalıklık olduğu için her vakit insanlar şeye gidemeyebiliyor.、E, Kabe'ye gitme imkanı bulamıyor. Özellikle biraz Kabe'den 3-4 kilometre dışarıda olup servisli olanlar、e, bir yere gitmiştik bir şeyh ile beraber, hocayla beraber. Ve hakikaten önemli meseleler anlatıyoruz. Tevhid adına, ibadet adına. Ondan sonra genellikle Avrupa hacılarının olduğu bir yerdi ve adam bir tanesi kalktı, bağra çağıra, siz Araplar şöyle pissiniz, böyle pissiniz diye bağrmaya başladı. Şimdi Şehit de tabii merak ediyor, ne diyor ne diyor, vallahi dedim Şehit böyle adam böyle böyle söylüyor. Ondan sonra tabii onlara tepki gösterenler oldu. Sonra ben dedim ki, bakın Allah'tan korkun. Biz buraya sizin dininizle alakalı önemli meseleler anlatmaya geldik. Sizler ise yok cahmi şuras pis yok şöyle pissiniz yok böyle pissiniz. O bir yerde o karşıdaki arabı görünce adam içindeki pisi、Aşırı、kusmaya、abi. başladı. Tabii insanlar içerisinde elhamdülillah yine doyurulukimseler vardı. Onlar da o insana kızdıra adamda namazını kılmadan çekti gitti. Ben de orada açıklamada yaptım.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 Tabi alanlar aldı almayanlar çekip gitti o sıkıntı değil. En azından orada güzel bir ders oluşması ve orada insanların dinini öğrenmede veya hacda bazı hataları yapmama adına çok güzel dersler de gerçekleşiyor. Mesela Arap olanlar, mesela Arap şeriklerin sürekli dersleri var ki onlar oradan ne yapıyor istifade ediliyor. Ve bizde okul tarafından ve hac bakanlığı tarafından gönderilip insanların cehaletini az da olsa giderilme adına yapıyoruz.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 anasından doğduğu gün gibi dönmeyi nasip ve mevser eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım ne amin. Allah'ım bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bizi anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları パーシャルダーの皆様に感謝の日々をお祝いします。